Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür Argun Yumur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 Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr acik Efendim 2010 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz altın saatler programlarının ses kayıtlarını artık Açık Radyo internet sitesindeki podcast bölümünden dinleyebiliyorsunuz, kopyalayabiliyorsunuz. acikradyo.com.tr adresinde hemen ana sayfanın sol tarafında bulacaksınız. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını dinlemek ve kopyalayabilmek açısından. Bugün iki konuğumuz var programımızda. Şili depremi üzerine hazırladığımız bu programda telefon bağlantılarıyla önce profesör doktor Okan Tüysüz hocamıza ulaşacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Okan Hoca şu anda İstanbul dışında hatta arazide bir heyelan nedeniyle e, bölgeyi e, incelemek üzere, heyelan bölgesini incelemek üzere İstanbul dışında. Ondan sonra programımızın ikinci bölümünde Profesör Doktor Haluk Doğan ile İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Haluk Eydoğan hocamızla görüşeceğiz. Ee, şu anda telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz. Okan hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olunuz çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Şu anda bir Heyelan bölgesinde olduğunuzu biliyoruz. Sağ olunuz evet, ee, kırmadınız ee, programımıza e, telefonla da olsa yetişiyorsunuz. Sağ olun çok teşekkürler hocam. Gerçekten. Evet e, Şili depremi dünyanın e, en büyük depremlerinden. Birisi 8.8 büyüklüğünde evet. gerçekleşti ve şu an itibariyle 793'e ulaştı can kaybı sayısı. Evet hocam ne diyebiliriz Şili Şimdi depremiyle bu ilgili? bu deprem Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz kuşakta meydana geldi. Daha önceki programlarda da bunun üzerinde durmuştuk. Pasifik çevresi. Ee, Pasifik okyanus tabanının çevresindeki kıtalar altına daldığı ve oralarda yerin içine doğru uzanarak özümsendiği, eritildiği bölgelere karşılık geliyor. Ee, bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Güney Amerika. Güney Amerika'nın e, Pasifik sahili boyunca Nazca levhası dediğimiz Pasifik okyanus tabanı Güney Amerika'nın altına dalıyor. Bu dalan levha aşağı yukarı 700 kilometre. Yerin içerisine kadar uzanıyor ve burada eridikten sonra tekrar yüzeye yükseliyor. Bu yükseldiği yerlerde de bizim Güney Amerika'da Ant Dağları'ndaki büyük volkanları oluşturuyor. Evet. Şimdi bu olan deprem de bu kuşağın içerisinde e, yerin altına doğru dalan levhanın e, sürtünmesi ve kırılması vasıtasıyla olan bir deprem. E, burası e, tarihine bakıldığı zaman Dünyada kaydedilmiş en büyük deprem olan 1960 depremini üreten. Evet 22 Mayıs 1960. 1960'da benzeri şekilde 1822'de gene bu bölgede 8,5 büyüklüğünde deprem var. Dolayısıyla tektonik yapısı açısından dünyada bilinen en büyük depremi üretmiş, kaydedilmiş en büyük depremi üretmiş bir bölge. Ee, bu anlamda e, bölgenin teknolojik yapısından kaynaklanan bir e, deprem oluşumu söz konusu. Bu gelecekte de elbette ki aynı bölge için böyle bir tehlikenin mevcut olduğunu gösteriyor. Evet, hocam ben ee, 8, üzeri, 8 dahil olmak üzere ve üzerindeki büyüklüklerdeki depremleri listeledim. 72 adet çıktı ve bunun 21 adedi Güney Amerika'da hemen Şili ve komşuları Peru, Bolivya gibi ülkelerde ve bunlar gerçekten oldukça büyük depremler. Bir enteresan istatistik bilgi de şu. En büyük 11 depremin 4 tanesi Şili'de gerçekleşmiş. Evet. büyük depremler içinde 42 40'ın 9 tanesi keza gene Şili'de gerçekleşmiş. Hakikaten evet. bu Son derece hareketli bir bölge Son derece Büyük depremler Oluşturan bir bölge Bunun evet. ama herhalde bir sebebi var Sizin bahsetmiş olduğunuz Pasifik ateş çemberinin Özelliklerinden kaynaklanan Bir nedeni olsa gerek Değil mi hocam? Evet. Hatırlanacak olursa 2004'te Büyük Tsunami'nin olduğu 200 binin üzerinde can kaybına yol açan Sumatra bölgesi de Benzeri bir nitelikte orada o da gene dünyadaki en büyük depremlerden bir tanesiydi. O da e, hatırlarımızda duruyor çok yakın Doğru. zamanda olduğu için. Aşağı yukarı ona benzetilebilir e, bir jeolojik yapısı var bu bölgenin. Gene 1900'den günümüze baktığımızda 13 tane bu bölge içerisinde e, 7'nin üzerinde deprem olmuş. Yani hep büyük deprem üretmiş bundan sonra da hep büyük deprem üretecek bir jeolojik yapısı olan bir bölge. Hatta bizim Marmara'daki çalışmalarıyla da kamuoyumuzun yakından tanıdığı Rolando Armijo kendisi Şilili'dir orijinali aslı. Evet. O böyle bir toplantı düzenliyor şu anda. Sanıyorum Eylül ya da Ekim ayı içerisinde tam net tarihini hatırlayamıyorum. Dünyadaki dev depremler üzerine. Dev depremden kasıt 8'in üzerindeki, üzerindeki depremler. Evet bu da aynı süreye denk gelmesi bir tesadüf oldu diyebiliriz. Evet bu USGS'ten aldığım bir listedir ilk 72 evet. dediğim 8 ve üzeri büyüklükteki depremler demek ki bunların hepsi masaya yatırılacak evet. Eylül veya Ekim 2010'da. Evet. Evet, evet hocam onu da izleriz. Evet. Ben hemen şunu e, danışmak istiyorum sizde, size. E, bugün Milliyet Gazetesi'nde e, belki izleme fırsatı, okuma fırsatı bulamadınız. NASA'nın evet. jeofizik uzmanlarından Richard Gross, dünyanın yörüngesinin 8 santim değiştiğini ve gün, günlerin 1.26 mikrosaniye kısaldığını belirtmiş bir... E, ee, ...özel e, bilgisayar modellemesi gerçekleştirerek ki e, bir önceki 2004'te biraz önce sizin de vurguladığınız Sumatra'yı vuran ve Hint okyanusunda tsunami yaratan 9.1 büyüklüğündeki depremin de günleri 6.8 mikrosaniye e, kısaltmış olduğunu da hatırlatıyor bu haber... Şimdi elbette ki bu tür depremler dünyada çok büyük kabuk değişimlerine yol açıyorlar. Sumatra depremi 1200 kilometre boyunca aşağı yukarı 25 metreye varan bir fay blokları hareketiyle oluşmuştu. Gene bu depremde tam net rakamı şu anda bilemiyoruz ama tahminim 700 kilometreye yakın bir alanın, 6 ya da 700 kilometreye yakın bir fayın kırılmış olması ve önemli bir hareketin en azından bir 8-10 metrelik bir hareketin üzerinde gelişmiş olmasını gerektiriyor. Bu elbette ki dünyanın geometrisinde önemli değişikliklere yol açıyor. Kabuğun geometrisini değiştiriyor. E, bu değişiklik e, doğal olarak da dünyanın dönüşüne de yansıyor. Evet. E, ben sözünü ettiğiniz çalışmayı duydum ama henüz e, okuma fırsatım olmadı. Arazilerden <gülüyor> fırsat bulamadım. Ee, bu akşam inşallah dönümde okumaya çalışacağım. Ama e, bu bilinen bir sonuç. Evet. Özellikle bu dev depremler, büyük depremlerde e, dünyanın geometrisi değişiyor. Geometri değişince tabii dönme e, niteliklerinde de küçük de olsa değişimler izlenebiliyor. Evet, böylelikle e, günlerde kısalabiliyor. Gerçi tabii evet. saniyenin milyonda biri gibi Çok, çok az e, bir değer. şey ama... Demek ki her depremin yer kabuğu üzerinde ve eksen üzerinde böyle de bir etkisi var diyebiliriz evet, herhalde. Evet. Özellikle büyük depremler. Büyük Bunlar depremlerin kabukta önemli. ...değişikliklere yol açıyorlar. Evet. Ee, hocam bir de e, önemli noktalardan birisi... ...tabii e, televizyonlarda izledik... ...fotoğrafları e, gördük. E, Birçok yerde... E, ...işte yadıklar e, kırıldı... ...çökmeler oldu... ...otoyollarda... Evet. E, ...ciddi hasarlar meydana geldi... ...binalarda önemli hasarlar meydana geldi... ...ama başka ülkelerdeki depremlerle... ...karşılaştırdığımız zaman... Özellikle çok yakında Haiti'de gerçekleşen depremle e, hatta 1999 yılı e, Körfez e, ve e, Düzce depremiyle kıyasladığımız zaman e, önemli bir farklılık ortaya çıkıyor. Bu can kaybı sayısında da ortaya çıkıyor. E, binalar çok ağır e, hasar görmüş olmalarına rağmen büyük bir deprem gücüyle kuvvetiyle karşılaşmış olmalarına rağmen hala ayakta durabiliyorlar bu depremin özelliklerinden kaynaklanan bir şey midir? şimdi burada iki tane önemli şey var bir tanesi deprem kaynağına olan uzaklık <gülüyor> ee, bu derin bir deprem yani 35 ila 55 km arası bir derinlik veriliyor bunun için tahmin ediyoruz ki işte 35-40 kilometre civarında derin. Evet. Dolayısıyla yerleşim yerine, en yakın yerleşim yerine bile 35-40 kilometre uzakta bir deprem demektir. Evet. Ki onlarda e, köy, yani kent olarak 100 kilometre en yakın evet. yerleşim bölgesi. Uzak, uzaklığın getirdiği bir etki var. E, i̇kinci etki bunun olduğu derinlikte, yani 35 kilometre derinlikte. Artık kayalar kırılgan niteliğini yitirip e, sünek davranmaya başlıyorlar. E, bu dalan lehanın üstü ve altı sünek malzemeyle dolu. Dolayısıyla deprem dalgalarının soğurulması, özümsenmesinde bunun da etkili olabileceği düşünülüyor. Evet. Şöyle bir kıyaslama yapalım. Şiddet olarak baktığımız zaman bu depremin e, Şili'de yarattığı şiddetin 7-8 civarında olduğu e, USGS tarafından bildiriliyor. Buna karşılık örneğin 17 Ağustos 1999 depreminde Gölcük'teki şiddetimiz 11'e ulaşmıştı. Evet. E, bunun nedeni deprem kaynağının çok yakın olması, yüzeye yakın olmasıydı. Bir diğer neden Gölcük doğrultu atımlı bir fay tarafından e, üretilmişti. Bu bir dalma batma zonu tarafından üretilmiş bir deprem. Dolayısıyla depremin nitelikleri de kısmen farklı ama en önemli etken burada daha uzak olması Yerleşim yerlerine uzak olması Evet hocam. Daha önce de belirtmiştim bu en büyük dünyada ve tarihte gerçekleşen en büyük 40 deprem içinde pardon 72 deprem içinde 21 tanesinin bu bölgeye çok yakın gerçekleşti. İşte Şili, Ekvator, Peru ve Arjantin sınırına yakın bölgeler. Şimdi bu bölgelerde bu kadar sık ve aralıkları da bu kadar sık deprem olmasının nedeni bir faydan fazla fay olması mıdır yoksa aynı fayda da bu depremler ürüyor mu? Mesela 1960'ta olan depremle bu deprem arasında bu anlamda bir bağlantı var mıdır? Bu tek bir fay değil. Bu iki levhanın birbirine sürtünmesi. Evet. Yani bizim 17 Ağustos depremini oluşturan gibi bir faydan söz etmiyoruz. Kuzey Anadolu fayı gibi evet, bir Kuzey Anadolu fay dümdüz gibi bir faydan giden, faydan kilometrelerce etmiyoruz. giden bir faydan bahsetmiyoruz. Burada aşağı yukarı bütün Güney Amerika'nın Pasifik'e bakan kenarı boyunca Pasifik okyanusunun altındaki okyanus tabanının Gelip Amerika'nın altına girişinden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla sürtünen büyük bir yüzey, bir fayın ötesinde bir yapı, farklı bir yapı var. Evet. Ve be... e, şuna da bakacak olursak depremlerin derinliğine Pasifik'ten Amerika'nın ortasına doğru takip ettiğimizde depremlerin giderek 100-200 kilometrelere kadar derinliğe ulaştığını görüyoruz. Evet. Bu hemen 8.8 büyüklüğünde 27 Şubat tarihinde gerçekleşen depremin arkasından bugüne kadar daha doğrusu 28 Şubat'a kadar yani bir gün içinde oldukça fazla sayıda büyük depremler oldu. Artçı diye herhalde artçı dememiz evet, gerekiyor. Evet artçı dememiz gerekiyor artçı... 10 tane de deprem gerçekleşti. Ondan sonra da 5 büyüklüğündeki depremlere yerini bıraktı. Evet. Bunu nasıl açıklayabiliyoruz ya bu hocam? Bu doğal, yani büyük bir depremin arkasından onu izleyen artçı depremlerin olması gerekiyor. Bu doğal bir olay. Bütün depremlerde, depremin arkasından giderek azalan miktarda depremleri görüyoruz. Bu aşağı yukarı 8.8'lik bir depremin etkisi neredeyse bir yılı aşkın bir süre kadar devam edecektir. O bölgede benzeri depremlere, yani 8'in altında olan ama giderek azalan depremlere rastlayacağız. Evet. Yani ee, gelecekte de bunları duyacağız. Evet. Çünkü ben sadece 6 e, büyük, ve üzerindeki. E, büyüklükteki depremlerin e, kaydını aldım. Ama hala orası çok hareketli bir bölge. E, evet. Beşle altı büyüklüğü arasında artçı depremler e, sık sık e, gerçekleşiyor. Bütün bunlardan hareketle e, şunu sormak istiyorum hocam. Bu e, dokuz bildiğimiz işte en büyük e, deprem dokuz buçuk e, büyüklüğünde gerçekleşmiş. Gene Şili de gerçekleşmiş ve e, 1960 yılında yani 50 yıl içinde e, koskocaman bir deprem daha oluşmuş. Beş, e, beşinci sırada olan deprem gene e, Peru'da ama o bölge, Arika bölgesi şimdi Şili'nin içinde. Orası da 9 büyüklüğünde. E, bu bölgedeki bu depremlerin ee, devamı söz konusu mudur? Veyahut da burada ne olacak? Mesela bir siz yer bilimci olarak ne beklersiniz bu bölgede? Bu bölge için daha devam edecektir. Ee, burası Çünkü aşağı yukarı Pasifik levhasının e, Güney Amerika'ya yaklaşma hızı 8 cm. Yani aşağı yukarı bizim e, Kuzey Anadolu fayının hareketinin 4 mislisi. Evet. O kadar hızlı hareket ediyor. Eğer levha hızı Fazla ise deprem sıklığı daha fazla oluyor. Dolayısıyla burada genümüzdeki yıllar içerisinde de benzeri depremleri bütün Güney Amerika boyunca, benzeri şekilde Sumatra'da, Japonya'da yani Pasifik çevresi alanlarda bu tür depremleri izleyeceğiz. Bunların ya da Alaska'da bunların önemli bir kısmı da, 8 ve üzerindeki depremler olacaklar. Evet. Benim yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'deki deprem yönetmeliği 8-8,5 büyüklüğündeki depremleri modelleyerek oluşturulmuş bir yönetmelik. Bu anlamda buraya baktığımız zaman Şili'de bütün hesaplar çok değişiyor. Yani 9,5 büyüklüğündeki depreme göre dizayn edilecek bir Deprem yönetmeliğinin nasıl olabileceğini de açıkçası insan merak ediyor. Bu konuda söyleyebileceğiniz herhangi bir şey var mı hocam? Şimdi bizde baktığımız zaman yani deprem yönetmeliklerimiz 19 Erzincan depremi 1939'dan sonra bizim ilk önemli deprem yönetmeliğimiz var. Arkasından Kırşehir depremi sonrasında deprem yönetmeliği değişiyor. Arkasından Diğer depremler geldikçe biz de deprem yönetmeliğimizi buna göre ayarlıyoruz. Evet. Şu son deprem yönetmeliğimiz de 1997'de yapıldı. Özellikle Adana-Ceyhan depremi sonrasındaki Sonrasında. bilgilerimize dayanılarak. Dolayısıyla ülkeler kendi jeolojik yapılarına olan deprem bilgi birikimine bağlı olarak yönetmeliklerini değiştiriyorlar. Tabii Şili'de buna uygun bir şey yapacak ama tabii Şili'de çok büyük depremler olmasına karşılık bunların derin olması da bir avantaj diyebileceğimiz bir yön. Bunun da herhalde o ülke içerisinde göz önüne bulundurulacağını düşünüyorum. Evet yani sizin Türkiye'deki Körfez depreminin kuvveti konusunda vermiş olduğunuz rakam son derece enteresan hakikaten bu bizlerin çok daha dikkatli olmasını gerektiren çok daha önlemlerimizi hızlı almamızı gerektiren bir veri tabi evet, evet, hocam evet. çok çok teşekkür ederiz ben sizi, teşekkür sizi şu anda işinizden alıkoyduk Sağ olunuz. Rica kolay ederim. gelsin Peki, teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum sağolunuz efendim Sağ olunuz çok çok teşekkürler İyi günler evet Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan ...gerçekleşen Şili depremine ilişkin ön bilgileri aldık. Kısa bir hatırlatma olması açısından bazı bilgileri tekrarlamak istiyorum. Depremin büyüklüğü 8.8 idi. Hemen arkasından 6 ve üzeri büyüklükte 10 tane deprem gerçekleşti. 27 Şubat tarihinde... Konsepsiyona 115 km, başkent Santiago'ya 325 km mesafede ve 35 km derinlikte gerçekleşen bu depremin sonucunda 800'e yakın can kaybı var. Arama kurtarma konusunda uluslararası destek istemedi. Şili hükümeti fakat e, özellikle mobil hastane, ameliyat malzemeleri, e, sağlıkla ilgili çeşitli malzemeler, mobil köprüler e, talebi var ve e, uluslararası insani bir yardım zinciri de e, hızla hazırlanıyor ve Şili'ye e, bir kısmı şu anda ulaşmış durumda. Şimdi e, bir müzik dinleyeceğiz hemen arkasından. Profesör Doktor Haluk Ey Doğan hocamıza bağlanacağız. calm my friend 'cause i'm gonna miss you calm my friend the world is full of misery i'm the road you take me there's no way Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinlemeye devam ediyorsunuz. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Haluk Eğdoğan hocamızla görüşeceğiz. Ee, Haluk hocamız şu anda telefon attığımızda. Ee, Haluk Bey merhabalar. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Hocam çok teşekkürler sağolunuz. Bugünkü programda konumuz Şili depremi. Evet, Haiti'yi de IT'de konuşsaydık keşke. Evet, hemen arkasından Haiti'yi de soracağım zaten. Hatta bir evet. e, karşılaştırma da sizden rica edeceğim. Evet. Buyurunuz hocam, ne, nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi hangisinden başlayalım? E, dünyada deprem e, çok biliyorsunuz e, normal e, yıllık istatistiklere göre. 8 ve daha büyük depremin sayısı yılda 1 veya 2 şeklinde. Evet. 7 ve daha büyük depremlerin 20'ye yaklaşık olur. Evet. Geçen seneyi biraz ucuz kurtardık. Evet. Yani bu, bu senede işte normalde her ay bir tane 7 ve daha büyük bir depremin o olma olasılığı çok yüksektir. Bunu görüyoruz zaten. Evet. Yani 100 yıllık baktığımız zaman bu büyükteki depremler dünya ölçeğinde sürpriz değil ve bunların %90'ı da 7 ve daha büyük depremlerin %90'ı da Pasifik ve çevresi dediğimiz o meşhur deprem kuşağında olur. Zaman zaman da Asya ve Avrupa'nın dünyanın diğer yerlerinde oluyor. Zaman zaman da bizim ülkemize vuruyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu Şili tabii Şili bölgesi öyle bir yer ki plakaların çok hızlı hareket ettiği bir e, yer e, Şili ve çevresi. Yani Güney Amerika'nın Batı sahilleri. -o, evet. Şili, e, o, o o bütün o kıyının açıklarında iki lava yılda 8 santimimizde birbirlerine yaklaşıyorlar. Yani yılda 8 santim tabii e, yaklaşan iki dev leva. Biri diğerinin altına dalıyor ama e, her zaman e, onu kıramıyor. Bu kırılmayı biriktiriyor biriktiriyor. Böyle 5-6 metrelik bir eee Birikme olunca kırıyor işte 8, 7,5, 8 büyük yapıyor. Yani 1973'ten beri o kuşak üzerinde 13 tane 7 ve daha büyük deprem var. Evet. Yani hiç bitmiyor orada deprem. Biliyorsunuz meşhur 60 1960'da Şili depremi var. Tsunamisi de var. En büyük deprem. Evet. Dünyanın yani en büyük depremi. O zaman o depremde 9,5 o deprem büyüklüğü ve M&M 1600 kişi vefat etmiş. Yani e, tabii şöyle bir durum var. Yani depremin büyüklüğüyle e, kayıp sayısı her zaman e, doğru orantılı değil. Çünkü her depremin işte e, yerleşim bölgelerinin uzaklığı, derinliği gibi bir sürü başka şeyler var. Şimdi bu son deprem 8.8 büyüklü ama en yakın yerleşim noktası 100 kilometre. En yakın. Evet. E, dolayısıyla e, 100 kilometre ciddi bir uzaklık mühendislik açısından. Yani... 10 kilometre ile 100 kilometre yakınlık arasındaki yer hareketindeki şiddet farkı 6-7 misli azalıyor. Yani 10 kilometre yakınında olsaydık ya da 15 kilometre yakınında olsaydık diyelim ki 100 alacaksak hareketi 100 kilometre ötede 10'e 10 alıyoruz. Evet, etkilenmemizde o, o oranda büyük etkisi hızla, hızla yer etkisi azalıyor evet. tabi deprem çok büyük olduğu için 100 km ve 200 km ötedeki bazı depreme dayanıksız mühendislik hizmeti almamış yanlış yapılmış e, bazı binalarda ciddi hasarlar yapmış ama bu deprem tabi daha yakın olsaydı e, inanılmaz boyutta kayıplar olurdu Nitekim zaten ölü sayısında gerek 1960'ta da 1600 kişi ölmüş daha büyük depremde. Yani bundan daha büyük bir depremde 1600 kişiye yakın insan ölmüş. Dolayısıyla deprem biraz uzak kalıyor yerleşim birimlerine. Bu böyle bir şans mı diyelim onlar için avantaj mı diyelim? Ciddi bir avantaj tabii. Dolayısıyla bazen karşılaştırmalar yapılıyor işte. Ee, o depremle bu deprem karşı bu deprem bunları karşılaştırırken elma ile armutu karşılaştırmak gibi olmasın çünkü e, karakteristikleri uzaklıkları e, farklı e, durumlar. E, biz Türkiye'de e, genellikle büyük onlarına yakın yerleşimlerden bahsediyoruz, işte İstanbul, Kuzey Anadolu faizzonundaki kentler, Batı Anadolu'daki kentler. E, bir de tabii depreme maruz kalan nüfus var. Ona da bakmak lazım. Şimdi. E, bu Şili depreminin e, e, 8 e, hasar şiddetindeki alanda yani 8 hasar şiddeti şöyle tarif edeyim ben size eğer 8 hasar şiddetinden bahsediyorsak şöyle bir olayla karşı karşıyayız i̇şte özel olarak yapılmış yapılarda az hasar olur evet. bir yapılmamış taş, huzla, karpiç yapılarda ağır hasar ve tümüyle yıkılma görülür diyoruz mesela ağır eşyalar ters döner e, arazide kum fışkırmaları, çatlaklar, faylar oluşabilir. Kayalar düşer, helal olur? Eğer bir deprem sırasında bulunduğunuz noktada bunları gözlüyorsanız, orada sizin hasar şiddetiniz 8'dir. Şimdi bu depreme baktığımız zaman Şili depreminde bu tür hasara maruz kalan alanda 6 tane e, çeşitli çapta yerleşim alanı var kent, kasaba. Toplam nüfus 500 bin. Yani şimdi bizim bakır kömürçemiz kaç yüz bin? Bir milyona yaklaşıyor neredeyse. Tabii. Şimdi dolayısıyla seyrek az katlı yerleşim var. Çünkü maruz kalınan nüfus yoğunluğu da önemli kayıplarda. Tabii. Şimdi bu altı kentte nüfus 500 bin olmasaydı da 10 milyon olsaydı o zaman, o zaman sonuçlar da farklı olacaktı. Sonuçlar da çok ağır olurdu. Şimdi dolayısıyla depremin büyüklüğü önemli. Ama yerleşim alanlarının yakınlığı, depremin derinliği, e, faylanma özellikleri e, bir, türlü, bir sürü faktör var. Yani dünyada soruyorlar deprem sayısı artıyor mu? Yok efendim deprem sayısı artmıyor. Maruz kalan, depreme maruz kalan kentlerde nüfuslar artıyor. Kaçak yapılaşma artıyor. Üçüncü dünya ülkelerinde gelişmekte olan ülkelerde e, çok hızlı kentleşme nedeniyle Kontrolsuz, denetimsiz yapılaşmalar var. Mühendislik hizmeti almamış yapılar var. Yanlış yapılmış yapılar var. E bu, bu zaman tabii bu sefer ne oluyor? Yoğun nüfus, yoğun risk, fazla risk ve yoğun hasar. Yani Şili depreminde çok büyük olmasına rağmen deprem yerleşimler uzak, nüfus seyrek. E, dolayısıyla kayıplar az. Ama döner bakarsak Haiti'ye Önce Haiti'nin bir tarihine bakmak lazım. Evet. Yani Christopher Columbus'tan itibaren önce İspanyollar gelmiş, sonra Fransızlar gelmiş. Ee, yani şöyle İspanyol şey Haiti tarihine baktığınız zaman hep zaten dramlar yaşamış bir ülke insanları. İnanılmaz. 1980'lere kadar da Fransa'ya <gülüyor> e, borç ödemiş hocam. Ya borç ödemek bir şey değil. Yani. İnsanlık dramları yaşanan bir evet. ülke. O kadar gelişmiş ülkelerin aslında bu kadar geri kalmış. Maalesef insanlık dramları yaşamış, birçok sosyolojik, politik, ekonomik dramlar yaşamış bir ülke. Evet, Bu benim boş dediğim aldığı parayı geri ödemek anlamında değil, özgürlüğünün bedelini ödetmişler. Yani Haiti tarihini herkesin bir okuması lazım. Sömürge tarihini bir okuması lazım. Şimdi böyle bir kent, böyle bir yere nüfusu altı milyon mu ne haytini Evet on milyona yakın diyor hocam. 10 milyona yakın. 10 milyona yakın. Ee, uzun süredir deprem olmayan fay harekete geçti ve yoğun yerleşim alanları içinden geçti fay. Deprem büyüklüğü yediydi. Yani bizim koca elden küçük. Tabi. E kayıp 230 bin belli de değil. Bu benim. Ajanslardan aldığım rakam. Evet. 300 bine kadar gideceği... Yani o kadar durum vahim ki... Bu şeyi, kayıpları saptayamıyorlar yani. Doğru. Şimdi o da ayrı bir insanlık dramı. Yani... Bir doğal olay... Bir insanlık dramına dönüşmüş vaziyette. Doğa da vurmuş. Ee, tabii çok acı. Ee, baktığınız zaman... Gidemedim ben tabii Haiti'ye. yani Ama... E, fotoğraflara baktığımız zaman e, beton toz oluyor. Yapı yani kalitesi betonu, de çok düşük. Betonu nasıl yapıyorlarsa beton e, toza dönüşüyor. Yani bizim Aradolu'daki kerpiç binalar belki daha sağlam. Yani e, o derece e, vahim bir e, manzara. E, bir de sabaha karşı olunca deprem. Herkes uykudayken. E, tabii Kayıplar e, daha büyük olabiliyor. E, dolayısıyla depremle ilgili ben e, böyle bakınca biraz da o ülkelerin durumuna da bakıyorum. Yani e, yedi büyüklüğe bir deprem orada ne yapıyor, burada ne yapıyor, şurada ne yapıyor, Japonya'da ne yapıyor. E, dolayısıyla ülkelerin gelişmişlik düzeyi. E, yapıları, planlı, yapı, planlı yerleşmeler, planlı kentler, denetimli yapılar e, bunlar da önemli. E, doğal olaylar bitmez ama eğer biz bunları hesaba katmazsak, plansız yerleşirsek, isteyen istediği yere yerleşirse, e, bir şey olmaz e, kültürüyle devam edersek, deprem kültürünü geliştiremezsek, doğal afet kültürünü geliştiremezsek, e, dolayısıyla kayıplar her zaman büyük olacaktır. Bakın dünyada şu anda UNESCO'nun veya ilgili ilgi, afetlerle ilgili birçok birlikler, dernekler, şunlar, bunlar var dünyada. Yani bu hızlı kentleşmeyi doğal afetlere afetler nedeniyle çok şey karşılıyorlar. Dikkatle karşılıyorlar. Yani doğal afetlerin sayısı artmıyor belki ama. Ee, hem küresel ısınma falan işte kuraklık, kuraklık gibi şeyleri belki arttırabilir ee, ama e, bu e, plansız hızlı kentleşmeler, yoğunlaşmalar özellikle doğal olayların depremler gibi e, olayların yoğun olduğu yerlere yakın yerleşmelerde önümüzdeki bu yüzyılda e, kentlere yakın depremlerin çok büyük kayıplara neden olabileceğini görüyoruz. Evet hem, hem can kaybı hem e, ekonomik kayıplar Evet. Tabii ki. Şimdi o ülkelerde bakın zaten gelişmekte olan ülkelerde, geri kalmış ülkelerde bu doğal olaylar afete dönüştüğü zaman ekonomik kayıplar gayri safi milli yüzde %10'unu geçiyor. %15'ine geliyor. Geri kalmış ülkelerde %20'ye varan yerler var. O bakımdan o da ayrıca uzun vadeli, kolay kolay tarihli. Toparlanılamayan bir ekonomik durum da yaratıyor o ülke için. Zafiyet, Büyük zafiyetler ortaya çıkarıyor. Ekonomik zafiyetler, sosyal zafiyetler, uzun vadeli e, problemler, sorunlar. Dolayısıyla gerçekten e, depremlere, volkanlara, tayfunlara, e, kuraklık olaylara e, yakın onlarla bir arada yaşayan özellikle gelişmekte olan ülkelerde Geri kalmış ülkelerde e, çok ciddi, uzun vadeli, orta vadeli afet riskleri azaltılması programları yapılmalı. E, ama e, nasıl olacak o işler? Yani e, gerçekten e, deprem. şimdi bakıyorum e, bana telefon ediyorlar bugün birkaç yerden. Dünyanın ekseni 8 santim işte sapmış, e, sallanmış falan bunlar... Evet. E, Haber olarak dolaşıyor etrafta. çok Yani ne kadar önemli bazıları için bilmiyorum. Çok akademik bir şey. Yani e, böyle e, bazı ülkelerde ya da bizim gibi ülkelerde e, afetlerle ilgili çok başka sosyolojik, sosyoekonomik planlama gibi sorunlarımız varken, riskleri azaltamazken yani ajanslarda dünyanın ekseni 8 santim sallanmış Üzerinde yoğunlaşmalar, işte o deprem bu depremden kaç yüz kat büyükmüş, küçükmüş, bin kat mıymış, beş yüz kat mıymış gibi e, saatlerce süren tartışmalar e, bizi bir yere götürmüyor. Evet, bizim e, riskleri özellikle de depremden kaynaklanacak, afetlerden kaynaklanacak riskleri ne kadar azaltabildiğimiz önemli. Evet, yani Tabii. Türkiye'de daha önce sizde bir program yapmıştık. Evet. E, zamanında nasıl geçtiğini anlamamıştık. Yani gerçekten e, Türkiye son 10 e, yıldır 7 ve daha büyük bir depreme maruz kalmadı sınırları içerisinde. E, dolayısıyla 10 e, sene çok büyük bir zaman aldı Türkiye gibi deprem kuşağı üzerinde olan bir ülkede. O yüzden e, bu yeni kurulan afet ve acil durum yönetimi başkanlığı, başbakanlığa bağlı. Şimdi görüyorum ben gazetelerde deprem... E, Kurulu var Bir da, bir deprem danışma, deprem, kurulu, danışma kurulu, da, kurulu var, var. Evet. Ayrıca e, Bir de e, Bununla ilgili e, Olarak Mecliste bir deprem Komisyonu, komisyonu. Yani onlar tabi neler konuşuyorlar bilmiyorum Ben orada üye falan olmadığım için e, Bilmiyorum ama e, Herhalde e, <gülüyor> Bu konular Çok ciddi olarak ele Alıyorlardır diye düşünüyorum yani 10 senedir büyük deprem olmayan bir ülkede e, risklerin azaltılması konusunda e, stratejiler ve politikalar ve önlemler konusunda çok e, radikal, öd ödünsüz uygulamalar yapmalar lazım. Benim dikkatimi bir husus çekti e, hocam. E, şimdi e, biliyorsunuz İstanbul üzerine hazırlanmış olan ciddi senaryolar var. Evet bu... 2002'den bu yana var. Evet, Onlar, o var. senaryolar biliyorsunuz. 2002'de başladı. Revize de ediliyor ama üç aşağı beş yukarı fazla değişmiyor. Evet. Ama yani enteresan bulduğum husus şu. Şimdi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hı. Deprem Dairesi ilk yaptığı iş bir yeni deprem senaryosu hazırlamış. 7, Allah yok. Nerede evet 7 büyüklüğünde bir depreme Hı. göre Marmara Denizi merkezli bir sarsıntıda 32.536 kişinin Hı. öleceği gibi bir yepyeni şey. Yani, yepyeni değil bu. Yani bu 2002'de, 2002'de Japonlarla belediyenin yaptığı daha sonra İstanbul 2003'te İstanbul Deprem Master Planı raporlarında e, ve Kandil Hastanesi'nin e, yine e, yaptığı bazı Senaryolarda en son bunları revize ettiler ama... Yani bu e, senaryoda e, kayıplar %5-10 arasında değişebiliyor. Evet, bu bu, senar, bu senaryo bu senaryo da hata limitleri içerisindedir yani. Evet. Bu senaryo başka bir senaryo hocam. Başkanlık Gazi bu... Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Özmene yeni hazırlatmış bunu. Yani o ben... sizin bahsettiğiniz e, şeylerin hepsini biliyorum. Türkiye için mi bu İstanbul Türkiye, için mi? Türkiye İstanbul için İstanbul için. Yani e, bakın e, Sayın Özmen değerli bir araştırmacımızdır ama İstanbul için e, e, İstanbul deprem master planında ve Kandilli Hastanesi'nin coğrafik bilgi sistemi altında tüm ilgili verileri kullanarak yaptığı evet. en son e, e, şeyler ben yani bina envanteri bilgileri, endüstriyle ilgili bilgiler, kamu binaları ve nüfus dağılımı bilgileri ve İstanbul son mikro bölgeleme, esmik mikro bölgeye çalışmalarını bir araya getirerek yapılan şeyler var. yani e, e, Sayın Bülent Özmen neleri hesaba katmış bilmiyorum ama evet. e, İstanbul Deprem Master Planı'nda e, ve Kandilas Tanesi'nin son raporlarında bunlar gayet açık ve bilimsel e, verilere dayalı olarak verilmiştir. Ve güncelleniyor. Daha yeni güncellendi. E, ama yani bu güncellemelerde baktığım kadarıyla sizin söylediğiniz rakamlarda çok fazla bir değişiklik yok zaten. Yeni bir şey yok. evet Yani yeni ne var ki? Zaten güncelleme şöyle bir şey çıkaracak ortaya çünkü son 10 de İstanbul'un zaten nüfusu artış oranı belli %3.5 artıyorsunuz yani nüfus artışı demek kayıp riski artıyor demek evet. yani kamu binası sayısı artıyor okul sayısı artıyor altyapı artıyor e, risk azalmıyor ki risk artıyor risk Şimdi... nedir kayıp değeri yani son 10 de kayıp değeri azalmadı ki de, aksine arttı bakın gökdelenler yaptık e, yollar yapıyoruz Nüfus yüzde üç buçuk artıyor. Risk katlanıyor. Evet. Halbuki e, bu on yıl içinde e, önlemeye ilişkin bir takım tedbirler alsaydık tabii ki bu sayı yeni güncellemede düşecekti. Aynen öyle. <gülüyor> yani e, e, e, bugüne kadar yapılan senaryolarda e, ne çıktı karşımıza? Ortalama İstanbul il sınırları içerisinde olası bir depremde toptan göçme ile karşılaşacak bina oranı yüzde bir. Evet. Ee, ağır hasar %4 iyimser ortalama ki bu mesela ağır hasar e, bazı e, depreme yakın ilçelerde %15 16'ya çıkıyor ağır hasar evet. dolayısıyla yani bunlar azalmıyor ki çünkü eski yapıstoğu duruyor daha da yaşlanıyor ee, yeni gelenlerden bir kısmı kaçak yapılar yapıyorlar bir kısmını da işte ee, toplu konut ya da bazı e, müteahhit çalışmalarıyla yeni binalar yapıyorlar. Onların da depreme dayanıklığı konusunda fazla bir şey bilmiyoruz. Çünkü kayda geçmesi lazım, yapı denetim şirketlerinden geçmesi lazım falan. O şartları sağlamış olanlar yani mühendislik hizmeti almış olanlar tabii depreme dayanıklı diye varsayıyoruz. Ama e, nüfus artıyor, yatırım artıyor. Yani dolayısıyla kayıp riski artıyor. Azalmıyor ki. Evet. Yani 10 yani sene evvelki kayıp riskiyle, şimdiki kayıp riski azaldı diyemeyiz. Herhalde. Çünkü nüfus %3,5'er sene arttı. Evet. O bakımdan e, yani bu senaryolar 3 aşağı 5 yukarı belli. Bizim her gün e, ayda bir, senede bir senaryo yayınlamızın da bir anlamı yok. Yani bu senaryo yayınlayanlar otursunlar, biraz iş yapsınlar. Evet. Ve yani da... Senaryo senaryo nereye kadar? Film çevirmiyoruz ki efendim. Yani şu anda benim bildiğim 3-4 tane senaryo var. Bunları toplasanız, çarpsanız, bölseniz 3 aşağı beş yukarı aynı şey nedir? Aynısı, veriyor. doğru. E, tespit yapmak sorunu çözmenin bir parçasıdır da. Başlangıcı. Eylemlerde. Evet. Eylemde biz ne görmek istiyoruz? Yani şu kamu binalarını bir bitirsinler. Köprü, viyadükler daha çabuk bitti ama. Hastaneler. Hastanelerin yüzde onu bile değil daha güçlendirilen maalesef. E yani bunları dönüp dönüp söylüyoruz. Yani e, zor işler doğrudur Çünkü yalnız bir yöneticinin tek başına birkaç kişiyle yapacağı işlerde değildir bir seferberlik anlayışıyla radikal yaklaşımlarla bu işler programlı olarak yapılabilir. Evet. ama bakıyorum şimdi e, bir yasa çıkıyor bir kurul kuruluyor, bir başkanlık kuruluyor hemen bize senaryolar. Ya senaryo yapıldı. Dört tane senaryo var. Bir senaryoda ben yapsam ne olacak? İşte ya? beni de korkutan bu hocam. Yani her şey sil baştan yepyeni başlatılacak. Evet. İstanbul için deprem master planı var ve raflarda tozla, tozdan görünmüyor artık. Yani orada çok ciddi tespitler var. O yol harikasıdır. Dört evet. üniversite bir sene uğraştı dediğinde hocalar yazdılar, çizdiler binlerce e, satır yazıldı, onlarca haritalar çıkarıldı. Deprem şurası raporları var hocam. Deprem şurası raporları ortada. Son belediyenin yaptığı yeni bir böyle iki binlik sismik mikro bölgeleme çalışması var. Onun sonuçları var. E, yani sonuçları var. Yani. Zeytinburnu artık, çalışması var. Evet, yani şimdi biz e, sonuç görmek istiyoruz. Tabii. Sonuç, yani bir eylem. işte bakın, biz buradan başladık. İşte hastaneleri bitirdik, okulları yarısını bitirdik noktasındaki noktasına olmayı arzuluyoruz ama oralarda işler çok yavaş gidiyor zaten halkımızın konutları konusunda herkes bireysel olarak işte yeni konuta taşınma imkanı varsa parası da varsa gidiyor bir yerde depreme dayanıklı diye bir konut alıp başını sokuyor. E, alamayanlar ne yapıyor bilemiyorum. Evet. E, en son biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir e, Belediyesi'nde e, Sayın Kadir Topbaş ve Deprem Araştırma Komisyonu üyesi milletvekilleri üç boyutlu gözlüklerle bir deprem sunumu izlediler. Evet. Ama yani bu 10 yıl önce bildiğimizden e, farklı, farklı bir, şey bir tablo değil. değil. Bakın o mikro, sismik mikrobölgeleme çalışmasını e, Avrupa yakası e, başladı. Bundan 3 sene evvel evet. Avrupa yakası çalışmasının şartnamesinin yazılmasına ben görev almıştım. Şunlar şunlar şunlar şunlar yapılsın diye. Avrupa yakası için yapıldı. O zaman da tsunami ve diğer şeyler yapıldı. Zemin tespitleri yapıldı. Anadolu yakası yeni bitti. Şimdi onları 3 boyutlu olarak izliyorlarmış. Güzel. Yani bunlar bunları izlemek ya da o raporları yeniden yeniden son 5 senelik, 7 senelik raporları yeniden okuyup okuyup haber yapmanın bize bir yararı yok ki. Yani bunları, bunları bilmiyor 5-6 altı evvelden beri bilinen şeyler. Açın internet sayfalarını. Raporlar orada zaten duruyor. Evet. Dolayısıyla yani biz yöneticilerden böyle gözlükleri takarak üç boyutlu izledim. İşte 3 metre tsunami gördüm. Şurada da şunu gördüğümün ötesinde. Ee, sonuçlar almak istiyoruz hastanelerimizle ilgili konutlarımızla ilgili e, değil mi ya okullarımızla ilgili sonuçları tabi hocam yani istiyoruz. şöyle bir, şöyle bir açıklamaya Hasretiz 2009 yılında yapılan çalışmalar sonucunda e, deprem senaryosunda 32 bin olarak belirtilen Can kaybı 22bine düşürülmüştür Evet Bunu, bu açıklamayı bekliyoruz ee, biraz zor çünkü onu söylemek için biz şunu söyledik bakın nedir? Toptan göçme oranı yüzde bir. Evet. Çok kaba bir rakamdır bu. Ne? İstanbul'da dört ilçede bina envanteri yapıldı. Nedir? Bakırköy, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu. Evet. Birebir binalar için tek tek bina envanteri yapıldı, durum tespiti yapıldı. Şimdi buradan yüzdeler çıktı. İşte senaryo hani bahsettiğim senaryolar var ya evet. o senaryo depreminde Bakırköy'de şu kadar e, e, bina toptan göçmeye uğrayacak, bazılarda şu kadar uğrayacak, Fatih'te bu kadar olacak. Şimdi bunları saptadınız mı kardeşim, saptadınız? Bu binalar belli mi? Üç aşağı beş yukarı belli. E belli de kimin haberi var? Yani e, ya da ne yapacağız? Bu toptan göçmelerin bir an evvel yıkıp orada oturanlara yeni binalar yapmak onları başka yerlere belki yerleştirmek arzularına ilafına ya da bulundukları yerde o yüzde birleri yüzde bir orandaki o binaları bir kere yıkıp yeniden yapmak lazım o zaman sizin dediğiniz 30 bin kayıp o zaman e, 5 bine düşer evet. bu kadar basit kaç binadır yüzde bir İstanbul'da 1 milyon 300 bin bina var yüzde biri nedir o kadar o yüzde bir binayı saptarsınız 10 senede hepsini yukarı yaparsınız ne olacak 6 ayda Avrupa'nın en yüksek gökdelenini yapıyor bizim Elbette. şirketlerimiz yani Elbette. yani o güç Türkiye'de var tokimiz var değil mi 400 bin konut yaptı tokimiz böyle muazzam bir güç evet. dünyada böyle bir toki gibi var mı? İstanbul'da bu kentsel dönüşüm projelerinden ilk söz edilmeye başlandığı zaman... ...dedi ki bu tamamen deprem risklerinin önlenmesine ilişkin evet. bir çalışma olacak herhalde. Yani Fakat, sistem rezidans üretiyor. Evet, maalesef. Lüks konut üretiyor. Evet. Ama sistem aynı güç, aynı enerji, aynı finansman. Yani yine para kazanmak üzere bu yana yönlendirilemiyor. Evet. Yani yoksa yani... O güç, e, yüz binlerce konut yapan güç bunu halleder. Ben inanıyorum. Bu da sorun e, bir şey yok. Bir eylem planı uygulanabilir. Bir eylem planı yok. Çünkü bu eylem planının desteği nedir? Bir finansman modeli, bir hukuk modeli. Evet. E, bir de e, insanlarla anlaşmaları sağlayacak diğer e, kurumsal yapılanmalar. Evet bir iletişim e, politikası. Evet, evet bir, bir, bir, bir strateji gerektiriyor. Bu stratejinde de orta kısa uzun vadeli politikaları olacak. Elbette. Eylemleri olacak. Şimdi bunları biz konuşmak yerine işte 8.8 deprem oldu. Ee, i̇şte e, dünyanın ekseni 8 santim oraya buraya sallandı. İşte bu deprem o deprem bilmem kaç bin katı. İşte orada binalar az yıkılmış da bizde neden fazla yıkılıyormuş falan gibi böyle daha çok magazinsel, egzantrik noktalar üzerinde kaynayıp gidiyoruz. Dönüp duruyoruz. Evet hocam çok teşekkür ediyorum size. Gene zamanımızı süratle tamamladık. Evet. Çok çok teşekkürler. Bakın fayların boyundan falan hiç bahsetmedik değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam. Bir, bir başka programda görüşmek i̇yi dileğiyle. Ben biliyorum bu konudaki hassasiyetiniz için de özellikle teşekkür ederim. Sağ olunuz hocam. Biz de size çok teşekkür Saygılar, ederiz. Saygılar. bir sağ olunuz. Çok teşekkürler. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında telefonla bağlandığımız iki yayın konuğumuz vardı. Profesör Doktor Okan Tüysüz, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi e, ilk e, konumuzdu. E, i̇kinci bölümde ise Profesör Doktor Haluk Eyi ile görüştük. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı. Konumuz ise Şili depremiydi. Tabii ki Şili'de Şili kalmadık. Haiti'ye geçtik. Haiti'den Türkiye'ye geçtik. Bugünkü programımızı da burada kapatacağız. 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını açıkradio.com.tr adresinde podcast bölümünde hem dinleyebilirsiniz hem de kopyalayabilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Gürhan Erdür, Argun Yumur HALFY